Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Faiz ödemek zorunda kalanlar, faiz yiyenlerle aynı mı günaha girer? Değerli kardeşlerim, elbette her günahın kendine göre, yani her amelin kendine göre Allah katında bir karşılığı olacaktır. Bizzat içki üretenle, içki içen elbette biri olmayacaktır. Bizzat para satanla yani faiz işlemi yapmak üzere bunu meslek edinmiş kişilerle almak zorunda kalan, sıkıntıya düştüğü için kullanmak zorunda kalan insanlar elbette günah bakımından bir olmayacaktır. Çünkü faiz için gelir elde eden yani bu işten kazanç elde eden ve birçok insana bu şekilde para temin eden, faiz işlemini bir sanat edinmiş kişiler adeta Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Allah ve Resulü tarafından da zaten ona savaş açılmıştır. Bu ayetle bildirilmektedir. Bu kişinin günahı ile faizi almak zorunda kalan, faiz işlemine düşmek zorunda kalan bir olmayacaktır. Ancak şu unutulmamalıdır ki, bütün imkanlar zorlanmalıdır. Yani faize bulaşmamak için, evet günümüzde bulaşmak zorunda kalınılan durumlar olabiliyor. Ama bütün imkanlar seferber edildikten sonra buna rağmen faize bulaşmak zorunda kalınmalıdır. Yani eğer böyle bir durum söz konusuysa, bu durumda onun günahıyla elbette faiz işlemini yapanın günahı, faizden para kazananın günahı elbette aynı olmayacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.